Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah selamu aleyküm ve rahmetullah Evet sevgili kardeşler cuma saatine kadar e, bildiğiniz bazı konuları hatırlatma e, için buradayım Kur'an-ı Kerim Fazakir feyin nezikra tenfa ol müminin buyurur. Hatırlat müminlere hatırlatma fayda eder. Mümin olduğumuza göre bize Allah'ın dini, Allah'ın zatı, Allah'ın kitabı ile alakalı hatırlatmalar mutlaka fayda etmesi gerekir. Evet. İnsanoğlu unutkanız birilerimizin devamlı bazı şeyleri hatırlatması icap ediyor. Hatırlayınca da görev bilinciyle hatırladığımız hususları yerine getirmemiz elbette gerekir. Evet. Bugün hutbede ve vaazda kendimizden bahsedeceğim, ailemizden bahsedeceğim. Ee, başkalarını eleştirmekten ziyade aynayı kendimize doğru tutmamız icap ettiğini, nereye doğru gittiğimizi, e, ailemizi e, efendim ne kadar yetiştirmeye gayret ettiğimizi, e, kendi takvamızı ne kadar artırmaya çalıştığımızı, e, sorgulamanın sorgulamanın e, ipuçlarını vermeye çalışacağım inşallah Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 105. ayette Estağfirullah Ya eyyühellezine amenuh aleyküm enfusekum la yadurrukum men dalle izah tedeydüm illallahı merciuküm cemiyan fe yunebbiyuküm bima kuntum teamelun sadakallahu lazim buyurur. Mal olarak ey iman edenler siz kendinize bakın. Kendinizle uğraşın. Siz gerçekten hidayet üzereyseniz dalaletteki sapıtmış insanların size hiçbir zararı olmaz. Hepiniz hepinizin dönüşü Allah'adır. İllallahimerci oldun cemiyah ve Allah yaptıklarınızı size haber verecektir. Evet. Oraya doğru gidiyoruz ve e, hesap gününe doğru hepimiz belirli oranda yaklaşıyoruz. Öyleyse nereye doğru gidiyoruz? Ne yapıyoruz? kendimizi nasıl sık sık aynanın karşısına geçirip, bizde bir kusur var, gömleğimiz nasıl, saçımız, başımız nasıl diye bir kontrol etme ihtiyacı duyuyoruz. Aynaya bakma ihtiyacı duymayan kimse olmaz. O kendine hiç değer vermiyordur. Başkasının kendisini ayıplamasını, kusur görmesini önemsemiyordur. Kendisine saygısı yoktur. Aynaya hiç bakmayan bir kimsenin. Ya ruhumuzun aynasına nasıl bakacağız? Karakterimize, iç dünyamıza. Manevi olarak nasıl bir ayna kullanmalıyız ki ne yaptığımız, nereye doğru gittiğimiz, içinde bulunduğumuz şartların ee, bizi gönderdiği yer, durum, konum, olması gerekenle olduğumuz yer arasında kıyas ee, konularında nasıl e, bir ayna kullanacağız, nasıl bakacağız. Bu aynayı soyut olarak, Kur'an olarak değerlendirebiliriz veya somut olarak da Kur'an'ı gerçekten yaşayan şuurlu, muvahhid müminler varsa çevremizde, örnek müminler, onlara bakarak, onları ayna kabul ederek değerlendiririz. Yani boyumuzun ölçüsünü almak için, teori planında Kur'an gibi bir ölçüyü değerlendiririz. O nasıl olmamızı istiyor ve biz nasılız? İşte Kur'an'ı boyumuzun ölçüsünü alacağımız bir ayna gibi düşünebiliriz. Ve başta Resulullah olmak üzere Kur'an'ı hayatlarında yaşamaya çalışan örnek şahsiyetlerle de kendimizi kıyaslayarak onları somut bir ayna efendim aynanın daha canlısı kendimizle mukayese ettiğimizde neremiz doğru, neremiz eğri anlayabileceğimiz bir kıyas, bir ölçü olarak görebiliriz. Bunları yapmak yerine kendimizi sanki aynaymış gibi ortaya koymak, işte kafirleri karşımızda görüp onlarla kendimizi kıyaslamak, biz onlardan daha iyiyiz. Allah onları değil de bizi mi cehenneme götürecekmiş gibi böyle çarpık aynalar tümsek ve çukur aynalar gibi doğruyu eğri gösteren zayıfı şişman gösteren aynalar gibi ayna olmayı tercih etmek tabii ki doğru bir şey değil. Biz kendimize bakacağız. Kendimize bakarken e, nereden nasıl bakmamız icap ettiğini bileceğiz. Toplumun bakış açısıyla mı bakmamız gerekiyor? Kur'an'ın gör dediği yerden bakmamız mı gerekiyor? E, nasıl bir gözlük kullanacağız? Kalabalığın gözlüğünü mü yoksa e, hakkı hak olarak gösteren İslami bir gözlük mü kullanacağız? Evet. Yoksa doğru yerden, doğru açıdan bakmazsak olayları da kendimizi de yanlış görebiliriz. Böyle bir girişten sonra başkalarına nizamat vermeye çalışan, onları düzeltmeye gayret eden, emri bil maruf yapan, davetçi şahsiyetlerin yer yer kendilerini ve ailelerini ihmal ettiklerini e, anlattıkları güzellikleri kendi nefislerinde ve bulundukları camiada, iş yerlerinde e, derneklerde, evlerde yeterince yaşamadıkları ciddi bir problemdir. Bu e, o yüzden de Allah bereket vermiyor yaptığımız çalışmalara. E, salih amel sahibi olmayan, e, örneklik teşkil etmeyen kimselerin e, İslam'a davetleri de cılız kalıyor, bereketsiz oluyor. Söz gelimi vahdetten bahseden e, cemaatler, imamlar, vaizler, e, efendim, liderler, yazarlar, hocalar, Kendileri vahdet için adım atmıyorsa e, hatta e, bu anlattıkları e, yalama olmuş oluyor. E, fayda yerine e, e, sözlerin etki etmediği anlayışına hizmet ediyor. evet Yani toplumda e, bizden laf beklemiyor, bizden örnek davranışlar bekliyor adım atmamızı istiyor. Cihatsa, bunun sözünü yapmaktan öte, nasıl cihad edilecekse, kendimizin ortaya çıkmamız e, işleniyor. E, ve insanlar, e, eleştirilerden de artık fazla bir e, hayır görmüyorlar. Alternatif istiyorlar. Ne yapılacaksa ortaya çıkın, onları icra edin diyorlar. Haksız sayılmazlar. Ama tabii ki e, ciddi manada bir alternatif oluşturmak için e, ciddi manada e, aynı düşünceye sahip insanların birlik ve beraberliği de e, gerekiyor. Buna rağmen hepimiz gücümüzün yettiği hususlarda dost doğru yaşamak mecburiyetimiz var. Evet, bunun için önce kendimize çeki düzen vermemiz, takvamızı artırmaya çalışmamız, e, dinin emirlerini e, hiç ihmal etmeden yapıp e, sünnetleri, nafileleri bile e, gücümüz nispetinde e, şahsımız açısından e, terk edilmemesi gereken takvamızı artıran özellikler olarak görmemesi icap eder. Ama tabi din sadece bireysel ibadetlerle yetinilecek bir husus değildir. Kişi kendini de sadece bireysel amellerle kurtaramaz. Başkalarını kurtarmaya çalışmadan, toplumu ıslah etmeye, sistemi İslamlaştırmaya gayret etmeden kişilerin imanını da korumaları e, görevlerini de yerine getirmeleri beklenmez. Din bir bütün. E, dolayısıyla bir kısmını alıp bir kısmını terk etmek dine yapılan büyük bir ihanettir. Evet. E, hani körlerin fili tanımlaması gibi e, bazılarımız işin Iı, tesbih tarafını nafile ibadetler tarafını almış. Bazılarımız sadece siyasi ve devletle alakalı tarafını almış. İşte bazılarımız teşkilatçılığı cemaat tarafını öne almış. İşte bazılarımız talebe yetiştirmeyi, bazılarımız yazı yazmayı, bazılarımız ıı, hitap etmeyi, konuşma yapmayı öne almış. Hep parça parça böyle güzellikleri ıı, ne yapıyoruz? Ee, parçalayarak e, güzel olmaktan da çıkartıyoruz. Din bir bütün. O yüzden e, ibadetiyle, ahlakıyla, muamelatıyla, siyaset anlayışıyla, e, hukukuyla, muamelatıyla e, din eksiklik kabul etmez. Ve bütün bunları evimizde, iş yerlerimizde, bulunduğumuz mekanlarda icraya dökmek hepimizin görevi. Efendim, çocuklarımızı bir başkalarının yetiştirmelerini beklemezden önce Allah onları bize emanet etti. Bizim çocuklarımız olması hasebiyle bizden daha fazla seven kimse olmayacak e, olması e, durumuna göre evvela bizim yetiştirmemiz gerekiyor. Ailesinde e, huzur duyamayan, bulamayan kimse topluma nasıl huzur e, taşıyacaktır? Ailesine İslam'ı getiremeyen, orada dini hakim kılamayan kimse topluma nasıl getirecektir? İşe kendimizden, çoluk çocuğumuzdan, ailemizden başlamak icap ediyor. Ama nedense bazılarımız bunu beceremiyoruz, başaramıyoruz. O konuda da birbirimizle yardımlaşmamız icap eder. Ben kendi çocuğumu eğitemiyorsam bir başkası benim çocuğumu eğitecek, ben de onun çocuğunu eğiteceğim. Yardımlaşmaya gitmemiz icap eder. Mümkün ki mum hemen dibini aydınlatamaz. Başka tarafı daha çabuk aydınlatır. Bunlar da Müslümanların cemaatleşmesine, yardımlaşmasına, kardeşlik hukukunu bütün alanlara yaymasına bağlı hususlardır. Çocuk ya azap vesilemizdir, ya cennet bahçesi gibi bir bahçenin oluşmasına zemin hazırlayan dünya ve ahiret nimetidir. Bizim kurtulmamıza da sebep olur. Bizi helak etmeye de sebep olabilir. Söz gelimi anneler babalardan hukuk açısından üç adım ileridedir. Normalde bir kadın erkekten en azından bir adım geride olduğu halde erkeğin hakimiyeti söz konusu olduğu ve sorumluluğu da yetkisi de fazla olduğu halde anne olduğu zaman iş değişir. Annenin hakkı en azından üçtür, babanın hakkıysa ise birdir. Cennet malum babaların ayağı altına değil, annelerin ayağı altına verilmiştir. Hepimizin annesine karşı görevleri babasına karşı görevlerinden çok daha fazladır. Ve evvela onların hizmetlerini öne çıkartmamız icap eder. Eğer anne babamız sağ ise. Bütün bunlar nedendir? Annenin evladını, çocuklarını yetiştirme yönüyle babalardan daha önde olması, öncü olmasıyla alakalıdır. Yani anne demek sadece çocuk dünyaya getiren değil, çocuğu terbiye eden, yetiştiren, Müslümanca eğiten ee, anlamına geldiğinden annenin hakkı da, fazileti de, üstünlüğü de yücedir. İşte hepimiz bu anlamda annelik yapmak zorundayız. Ee, çocuklarımıza ve diğer Müslümanların çocuklarına. Ki cennet bizim de ayaklarımızın altına serilsin. Bizim de hakkımız, hukukumuz bir annenin fazileti gibi öne çıksın. Evet. Bu yönüyle çocuklarımıza karşı görevlerimizi hatırlatı vereyim. Önce güzel bir isim koymak. Tabii çocuk terbiyesi ne zaman başlar diye sorar sorulursa daha evlenmeden önce evleneceğimiz eşi seçme ile başlar diyebiliriz. Çocuğun terbiyesi annesini veya kadınlar açısından babasını tespit etmeye, efendim onu seçmeye yönelik başlar. Çünkü doğacak çocuk annenin veya babanın tabii her ikisinin de genlerinden etkilenecek, ahlakını ile ahlaklanacak, onun örnekliğini şu veya bu oranda e, üzerinde yaşayacaktır. Anneye, babaya benzeyecektir çocuk belirli oranda. Hani onun için meşhur bir söz vardır ya, e, annelere, babalara e, hitapla, siz çocuğunuza ahlak dersi vermeyin, onu terbiye etmeye kalkmayın, gereksizdir. Siz kendinizi düzeltin. Çocuk size benzeyecektir. Sizi örnek alacak. Çocuğa boşuna ahlak dersi vermek, eğitmek gerekmiyor. Biz kendimizi düzeltirsek, çocuk da bize benzeyeceğinden, o da bizden canlı olarak ders alacaktır, eğitilecektir. Çocuk taklit eder. Biz iyi olursak, iyiyi taklit etmiş olur. Evet. Sözün değil, davranışın etkisine girer çocuklar ve daha çok aklını kullanmayan çocuk yapısında basit düşünenler. Evet, eğitim dediğimiz gibi daha anne ve babayı tercih etmekle, seçmekle başlar. Onun için evlenmeyen insanlar çocuk eğitiminin eş seçimiyle alakalı olduğunu iyi bilmeliler. Evet. Sonra ilk görev güzel bir at koymayla başlar. At koymak çocuğun psikolojisine etki etmese bile genel yargıda etki ettiği düşünülür. Ama isimleriyle çağrılacaktır çocuklar. Ve Müslüman bir isim koymak çocuğu en azından motive etme açısından benim ismim şu diye e, o isme karşı duyacağı sevgiden dolayı devamlı bir mesaj içerebilir. E, kötü manası olan, manası kötü olan veya e, günah ismi olan, put ismi olan isimler konulmadığı gibi e, Allah'ın özel sıfatları olan isimler de konulmaz. Ee, ne gibi? Samet gibi, Gafur gibi, Gaffar gibi e, isimler e, çocuklara konulmaz. Konulursa e, koyan anne babanın sorumluluğu, e, belirli yaştan sonra da çocuğun sorumluluğu söz konusu olur. Yine e, melekler erkek ve dişi olmadığı için kızlara melek ismi, ya da erkeklere Cebrail, Mikail gibi isimler konulmaz. Bunlar da vebaldir. Konulduysa değiştirilmesi gerekir. Evet. Ee, Müslüman bir isim konulması gerekir. Ee, İslam kahramanlarından, peygamberlerden, ashabın isimlerinden e, örnek almasını istediğimiz şahsiyetlerin, alim ve mücahitlerin isimleri Tabii ki tavsiye edilir. Evet. İkinci olarak daha bebek yaşta onu e, güzel terbiye etmek e, anlayacağı e, hususların ne olduğunu tam bilmediğimiz halde e, Kur'an dinleterek efendim eğer Güzel bir ortamda onu büyüterek çocuğu yetiştirmek gerekir. Çocuk evdeki huzursuzluktan, tartışmalardan, hatta anne karnındayken bile olumsuz etkilenir. Ama güzel şeylerden de ahlakını, ruhi eğitimini güzelleştirerek olumlu şekilde etkilendiği vakadır. Çocuk anne karnında Kur'an-ı Kerim'i dinlemiş olsa, evde Kur'an okunsa, kaset vesaireden sesler gelse, onun hem eğitimiyle, hem de Kur'an'ı ileride ezberlerken, okurken bir kulak aşinalığı olması yönüyle etkilendiği ilmen sabittir. Dolayısıyla anne karnında bile eğitim başlıyor. Hele ufak yaşlarda karnında Çocuğun dinlediği, duyduğu hususların e, onun gelişimi açısından, zihni ve psikolojik gelişimi açısından etki edeceğini söylemek durumundayız. E, evet. Yani iz yapacaktır, etki edecektir. E, ona karşı sevgi besleyecektir. E, çocuğun e, bulunduğu ortam. Ee, onun ahlakı ve gelişimi açısından e, elbette önemlidir. O yüzden anne babanın birbirleriyle davranışı, anne babanın haramlara, helallara karşı e, tavrı e, çok küçük de olsa bebeklere bile e, etkisi e, olabilecektir. O yüzden çocuğa bırakılacak en iyi mirasın güzel eğitim, güzel terbiye olduğu e, vurgulanır para bırakmaktan, mal bırakmaktan önce ona güzel bir terbiye bırakmak gerekir. Ve çocuk en küçük yaşta daha ilk konuşurken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa ilk öğreteceğiniz kelime La ilahe illallah olsun der. Biz çocuğun anne demesini, baba demesini öne çıkartırız. Allah demesini öne çıkartmayız. Çocuğa ilk öğrettiğimiz ifade, isim, sanki bizim adımız söylenince iki karış büyüyecekmişiz gibi kendi adımızın olmasını çok önemsediğimiz olabilir. Öyle olması yerine tekrar edelim. İlk öğreteceğimiz kelimenin Allah ve la ilahe illallah olması daha çocuğa tevhid bilincinin ağzından ilk kelimeler çıkınca verilmesi icap ettiğini Allah Resulü'nden öğreniyoruz. Ve ilk konuşma, ilk cümle kurma, ilk ezber yapabilme yaşındaki 3-4 yaşları diyelim, Peygamberimiz tevhidle ilgili ayeti öne çıkartır. İlk konuştuğunda çocuklara böyle bir tevhidi içerikli ayet ezberlerdi. Kul inne salati ve nusiki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin la şerike leh ilk konuşma esnasında böyle ayeti ezberlettiğini biliyoruz. Sonra belirli yaşa gelince başka kardeşleri varsa onlarla eşit muamele yapmak, adaletli davranmak anne babanın temel görevidir. Tabi adaleti de biz Kur'an'ı ölçek içerisinde değerlendiririz. Eğitim hakları, İslami terbiyeleri, ilgi ve dünyevi nimetler yönüyle kız kardeşin erkek kardeşlerden büyüğün küçükten ayırt edilmemesi ve birine alınan şeyin diğerine de alınması gibi esaslar önemlidir. Tabii ki bunun yanında isim koyarken çocuğun kulağına yine ne yapıyorduk? Ezan ve kamet e, okuyorduk. Yani daha çocuk doğar doğmaz e, tevhidi mesajları ona sunuyorduk. E, evet. Çocuk daha dünyaya geldiği andan itibaren namaza çağrı yapıyorduk. Tevhide çağrı yapıyorduk. E, daha ilk günden e, bu çağrıyı yapan insanlar tabii ki hayatı boyunca çocuğa bu mesajları vermeye devam etme mecburiyetleri olduğunu bilmek durumundalar. Çocuğun dünyasında nasıl bir e, ufuk açar, e, çocuk ne kadar nasıl anlar, biz onu yeterince anlayacak durumda değiliz. Ama faydası olacaktır ki, e, çocuğa daha kendi adını bile söylemeden, Allah'ın adını, tevhidi, ezan ve kametle ilan ediyoruz, duyuruyoruz, öğretiyoruz. Yine dua mahiyetinde, hakika kurbanı kesiyoruz çocuklarımız için. Ee, Allah'ın yardımını ve müminlerin duasını istemiş oluyoruz. Ee, onu e, kestiğimiz eti ikram ederken. Ee, yine çocuk için sadaka verip e, duamızı e, efendim, infakla pekiştiriyor. Allah'ın yardımını istiyoruz. Ee, malum saçının ağırlığı miktarı gümüş ikram edilir diğer insanlara. Ve çocuk daha bebeklikten yeni kurtulduğu zaman taklitle de olsa anne babanın kıldığı namazı bir benzerini kılarak ibadet bilincine uygun şekilde davranacağı ortamlar oluştururuz. Onları da namaza, ibadete Kız çocuğu ise tesettüre e, alıştırmak için, sevdirmek için e, bazı gayretlerde bulunuruz. Bunlar tabi şart olduğu için değil. Ama ruhunda iz bıraksın, e, ileride e, daha kolayca e, ibadetlerini yerine getirsin diye alıştırma ve sevdirme amaçlıdır. E, yoksa ceza vermek gibi, e, sert tavırlar gibi şeyler fayda yerine zarar getirecektir. Her şeyden önce ona sevgi vermek, bilinç vermek, e, dini sevdirmek, e, ahlakı sevdirmek ve güzel örneklik yaparak kendi şahsımızdan yola çıkarak e, güzellikleri sevdirmek gibi gayretler olması lazım. İnşallah bu konuları devam edeceğim önümüzdeki hafta. E, Rabbim hepimize, kendimize ve çoluk çocuğumuza sahip çıkan, eğittiğimiz insanları Müslümanca eğitmeye gayret eden, çocuklarımızı da, diğer bize verilenleri de emanet olarak değerlendirip emanetlere ihanet etmeyen, şuurlu, muvahhid müminler eylesin. Hayata Müslümanca bakmayı ve önce kendimizi ıslah etmeyi bu konuda ihmalkerlikten uzaklaşmayı nasip etsin. Wel rabbil